Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb al-âlemi. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sabbih ejmâ'în. Rabb işrâhli caddri ve yâsirli amri. و اهل العقدة من لساني يفقهوا بسم الله في الارض في السماء وهو değerli kardeşlerim bu haftaki sohbetimizin konusu Hicri yıl dönümü münasebetiyle hicret hakkında olacaktır. Değerli kardeşlerim, hicret terk etmek, göç etmek, bir yerden bir yere nakl olmak manasına gelmektedir kelime olarak. İslam'da hicret ise İslam'ı yaşamanın zor olduğu engellendiği Müslümanların her türlü zorluklarla, çilelerle, işkencelerle karşılaştığı İslam'ı yaşamalarının mümkün olmadığı hayatlarını İslam ile birlikte devam ettirmelerinin mümkün olmadığı bir yerden mümkün olabilecek olan hürriyet diyarına göç etmelerine hicret diyoruz. Hicret müessesesi tarihte insanlıkla birlikte var olmuş, ve kıyamete kadar da devam edecek olan bir müessesedir. İslam'ın yasaklandığı, ibadetin yasaklandığı, Allah'a kulluğun yasaklandığı, inancın önüne setler çekildiği, bu inanç sahiplerine çeşitli zulümler ve işkenceler yapıldığı bir diyardan, Başka bir diyara, İslam'ı yaşamak için başka bir diyara göç etmek kıyamete kadar baki olan bir müessesedir. Ve peygamberlerin çoğunun hayatında hicret müessesesi çalışmıştır. Kendini göstermiştir değerli kardeşlerim. Bu konuyla ilgili olarak Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون iman edenler imanlarını inançlarını hayat sahasına dökebilmek için karşılaşmış oldukları zorluklar karşısında hicret etmek zorunda kalanlar ve inançlarını yaşamak için Allah yolunda cihat edenler ve bu cihadı da mallarıyla, canlarıyla yapanlar, Allah katında en büyük ecre mükafata sahiptirler. Allah katında en büyük işi yapmış olurlar. Allah onların yapmış olduğu bu işi, en büyük iş olarak değerlendiriyor. Ve mükafatını da en büyük olarak verecektir. Ve Ve fazi İşte onlar başarıya ulaşanlardır. İşte onlar kazananlardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, mallarıyla canlarıyla cihat edenler felaha erenlerdir. Kurtuluşa erenlerdir, başarıya kavuşanlardır, kazananlardır. İşte Hücre Rabbimiz kazananlar arasında hicret edenleri de saymaktadır. Demek ki hicret etmek önemli bir olaydır. Önemli bir ibadettir çünkü ibadete götüren bir yoldur. İbadetin hürriyete kavuşmasıdır. İbadetin hakkıyla yapılabilmesi için gerekli ortama kavuşmaktır. Öyleyse ibadetleri, kulluğu hakkıyla yerine getirebilmek için yapılan her şey ibadet sayılır. İbadete götüren, Allah'a kulluğa götüren her meşru vesile, meşru yol, şerata uygun yol, ibadet sayılır değerli kardeşlerim. O yüzden Müslüman'ın namaza gelirken atmış olduğu adımlar ibadettir. Müslüman'ın namazdan önce abdest alması, setri avret yapması ziynetini kuşanarak güzel kıyafetleriyle birlikte tertemiz bir şekilde camiye gelmesi ibadettir. Evet, ve yine biliyoruz ki adımlardan bir tanesi günahlara kefaret olurken, bir günahı silerken diğer adım o kişiyi Allah katında bir derece yükseltmektedir. Her adım bir günah giderirken her adım, yine her adım kişiyi Allah katında makam ve mevki olarak, derece olarak yükseltmektedir değerli kardeşlerim. Yine hicret ile ilgili olmak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen şu hadisi de aktarmak istiyorum. İnnemel a'malu bin niyâd. Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِنْ مَانَوَ Muhakkak ki her fert için o neye niyet ettiyse ona o vardır, o niyeti vardır. Kişi amelinde neye niyet ederse alacak olduğu şey niyeti mukabilindedir. Niyeti neyse odur. Niyeti neyse odur. Fe men kana fe men kanet ila ve Rasulhi. kimin de hicreti Allah'a ve Resulüne olursa, Allah'ın emirlerine olursa, kimin hicreti günahtan sevabı olursa, kimin hicreti batıldan hakka olursa, kimin hicreti Batıl yollara, batıl kişilere uymaktan Allah'ın Resulüne uymak yolunda olursa ne olur? فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Onun hicreti Allah'adır ve Resulüne'dir. Onun hicreti Allah için olmuştur, onun hicreti Resulü için olmuştur. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا Kimin de hicreti dünya ise kimin hicreti dünyalık mala ise mevkiye makama ise dünyalık zevke sefaya dünyalık bir takım varlıklara metaya mala mülke mevki makama ise veya اَوْ ev اَوْ اِمْرَأَتٍ يَنْكِحُهَا Nikahlayacağı bir kadına ise hicreti فَهِجْرَتُهُ ila مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Onun hicreti hicret ettiği şeyedir. Dünyaya ise dünyaya kadına ise kadına. Yani onun hicreti Allah'a ve Resulüne değildir, dünyalık, makama, mevkiye veya zevk sefaya veya kadına. Evet, demek ki hicret iki türlü. Allah'a ve Resulüne olan hicret, bir de dünyaya ve dünyalık, zevk sefaya, kadına olan hicret. Allah cümlemizi, Allah'a ve Resulüne hicret edenlerden eylesin. Dünya ve Dünyaya ve dünyalık zevklere hicret edenlerden eylemesin değerli kardeşlerim. Hicret müessesesi olmasaydı belki de İslam bugünümüze gelmeyecekti. Çünkü Mekkeli müşrikler Müslümanların boğazına sarılmışlar, her türlü işkenceyi onlara deva görmekteydiler. Sırf Rabbimiz Allah dedikleri için, sırf Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, onun kuludur, Resulüdür dedikleri için, sırf Kur'an Allah'ın vahyidir, ona uyun, ona onun davetine icabet edin dedikleri için Mekkeli müşrikler inananlara, Müslümanlara, Allah'a ve Resulüne teslim olanlara en büyük işkenceleri reva görmüşlerdir. Katletmişlerdir. Her türlü maddi ve manevi işkenceleri onlara tatbik etmişlerdir. Hicret müessesesiyle bu durum Medine'ye hicret ile bu durum giderilmiş Müslümanlar dinlerini, inançlarını yaşayabilecekleri kardeşhane bir şekilde toplumun huzura kavuşup inançlarını rahatlıkla yaşayabilecekleri bir ortama kavuşmuşlardır. Bu kabilden olmak üzere değerli kardeşlerim, Hazreti Musa'nın da hicreti var. Hazreti Yakub'un o çok sevmiş olduğu oğlu Yusuf'un hicreti var. Yine bu kabil'den olmak üzere Hazreti Nuh'un hicreti var. Onun hicreti öyle hicretti ki Sadece bir gemi üzerinde dalgalar üzerinde kalmış yaşamış olduğu vatan toprakları ve bütün dünya tufan ile birlikte sular içerisinde kalmış. yeryüzünde o güne kadar kurulmuş olan bütün imaret, bütün medeniyet yerle bir olmuş. Suyla beraber helak olmuş ve o ve inananlar o gemi üzerinde Kurtulmuşlar ve vatanlarından Bu şekilde O tufanla ayrılmışlar Tufan çekilince Yeni bir vatan, yeni bir medeniyet Yeni bir Ülke inşa etmişlerdir Daha